Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyizi üzeriniz olsun. Efendim bize ulaşan sorulardan sohbetimizi devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, namazlardan sonra tesbih çekiyoruz. Ee, bunun e, anlamı nedir, ne zaman başlamıştır? Bir de bunu sesli olarak çekerse bir kimse, yani içinden sessiz mi çekmeli, sesli çekerse e, hükmü durumu ne olur diye bir soru sormuş. Şimdi namazlardan sonra bildiğimiz gibi 30 defa subhanallah, 30 defa elhamdülillah, 30, 30 defa allah Ekber diyerek tesbih şu anda camilerimizde namaz kılan kardeşlerimiz tarafından çekiliyor. Şimdi bunun başlangıcı ile ilgili şöyle bir olay anlatılıyor. Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem işte beş vakit namazlar farz kılınıp Medine Münevvere döneminde de intikal edildikten sonra ee, sahabilerden bazıları fakirci olan sahabiler Ya solah demişler e, aramızda zengin olanlar var. Hz. Ebubekir Hazreti Ebu Hz. Osman gibi. Büyük hayır hasenat yapıyorlar. Zekatlarını veriyorlar. Gazvelerde büyük harcamalar yaparak ecir kazanıyorlar. Biz malımız olmadığı için bunları yerine getiremiyoruz. Onlar bize öne geçecek. Ee, acaba biz ne yapabiliriz? Bunun yerine başka bir amel var mı diye sormuşlar peygamberimize. İşte onun üzerine Allah'ın Resulü ilk defa siz demiş namazlardan sonra tesbih çekersiniz. Yani 130 defa Sübhanallah, 30 defa Elhamdülillah, 30 defa allah Ekber derseniz 99 olur. Yüzüncüde de, de La ilahe illallah vahdahu la şerike lehül mülkü ve lehül hamdü ve lehül kadir derseniz 100 olur. Ve o gün sizden daha ezirli amel yapan olmaz. Günahlarınız denizlerin köpükleri kadar çok olsa bile mağfiret olunur buyurmuş. Bunun üzerine bunu işiten o iki üç sahabe hemen namazlardan sonra parmak sayısıyla tespih çekmeye başlamışlar. Üç beş gün geçmeden onların namazdan sonra biraz e, geri kaldıklarını falan fark eden bir şeyler mırıldandıklarını dua gibi bir şeyle okuduklarını fark eden diğer sabilerden onlara soran oldu demişler siz ne yapıyorsunuz peygamberimiz size bir dua mı öğretti işte namazdan sonra biraz geç kalıyorsunuz falan deyince anlatmışlar durumu böyle böyle biz Allah Resulüne sorduk bize tesbihi tarif etti biz işte zekat veremiyoruz hayra sinat yapamıyoruz ve bu tesbihat sebebiyle ecir kazanacağımızdan Allah Resulü bahsettiler onun için tesbih çekiyoruz demişler. Bunu işitenler, e bu zor değil demişler, biz de çekeriz. Birkaç gün geçmeden tesbih yayılmış kendiliğinden. Zengini, fakiri herkes tesbih namazdan sonra çekmeye başlamış. Bu defa o ilk soruyu soran sahabiler tekrar Peygamberimize gelmiş. yarısına yine denge bozuldu. Ne oldu? Herkes tesbih çekmeye başladı. Varlıklı zengin Müslümanlar da tesbih çekiyor. E bunlar iki taraflı yine sevap kazanacaklar. Hem hayrasınat yapıyorlar, zekatlarını veriyorlar. Hem de tesbih çekiyorlar. Ahirette yine öne geçecekler. Bize yeni bir amel, yeni bir dua buyurur musunuz demişler peygamberimize? Allah'ın Resulü yok demiş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar da hem zekatlarını verirler, hayrasınat yaparlar. Hem de tesbihlerini çekerlerse Cenab-ı Hakk'ın onlara ikramıdır buyurmuş. Ve hulasa tesbih bu şekilde e, teşvik manasında kim bu tesbih çekerse şu sevabı kazanır manasında e, teşvik edilen namazın arkasından düzenli bir e, ibadet olarak namazın devamı olarak uygulana gelmiş. Bunu tabi Allah Resulü önceleri serbest bırakmış. Herkes kendi isteğiyle, kendi rızasıyla yani mescin içinde olur, çıkarken olur, dükkanına dönünce olabilir. Namazların sonlarında bunu tekrarlıyorlar. Fakat Osmanlı ilaması demişler bunu mescitte cemaatin hepsinin düzenli olarak çekmesi daha uygun. Çünkü mescitten çıkınca falan işte yolda da çekebilesin, dükkanına, evine dönünce de çekersin tespihini falan denirse ihmal edilir. Köylerde falan unutulur gider diye endişe etmişler. Demişler en iyisi müezzin efendi güzelce e, namazın sonunda e, tesbihleri de cemaata çektirsin. Dolayısıyla besidin içinde tamamı e, tamamlansın bitsin demiş Osmanlı ulaması. Bizim Osmanlı İmparatorluğu bölgelerinde Anadolu kısmı başta olmak üzere müezzinler tesbihi de çektirmek suretiyle e, namazın devamında bunu tamamlatmışlar. Ve günümüzde uygulama da böyle. Fakat Hanbelilerde falan dikkat edilirse, yani kabe Muazzama dahil, Mescid-i diğer mescitlerde, Suudi Arabistan'da, diğer yerlerde e, tesbih çekme mescitte e, açıkça olmaz. Müezzin vasıtasıyla çekilmez yani. Ama tabii ki birçok hadis-i şeriflerde zikredildiği için, namazın sünnetleri namazdan sonraki e, sünnet tarzında uygulandığı için bunu o mezheplerle tabii ki biliyorlar ama kendiliğinden çekenler, çekmek isteyenler bunu sessizce çekiyorlar. tabii bunun sesli çekilmesinin doğrusu delili yok. Yani Allah Resulü döneminde sesli olarak, Sübhanallah, Sübhanallah, Subhanallah ve Elhamdülillah, Elhamdülillah gibi sesli çekme alışkanlığı yok. Yani doğrusu bu bidat olur tabii ki. Yani doğrudan dönüp tesbihatın sessiz yapılması uygulamada Allah Resulü döneminde olsun, sonraki yüzyıllarda olsun, Asıl olarak gelmiş Şimdi tabi burada önemli olan Verilmek istenen mesaj Acaba bu tesbihle ne kazandırılmak Ne söylenmek isteniyor Veya bizim kazancımız ne olacak Anlam olarak düşündüğümüzde Sübhanallah dediğimiz zaman Biz ne diyoruz Aslında Sübhanallah Üsebbihu Sübhanallah cümlesinin Kısaltılmış şeklidir Yani ben Allah'ı tesbih ediyorum demek Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ediyorum en yüce olan odur onun hiçbir eksiği kusuru yoktur ee, en yüce olan e, yaratıcı olan evreni kainatı yaratan odur manasında Allah'ı bütün eksik sıfatlardan tenzih etmek anlamına geliyor tesbih kelimesi dolayısıyla e, Allah'ın yüceliğini böylece ifade ede ede ya Rabbi seni bütün noksan sıfırlardan tenzih ederim. En yüce olan sensin. Ya Rabbi seni bütün eksiklerden tenzih ederim manasında bu cümleyi 30 defa tekrarlıyoruz. Şimdi dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tesbih kelimesi aslında çok daha geniş anlamlar ifade ediyor. Mesela çeşitli ayet-i kerimelerde Sebbaha ma fi semavati ve ma fel ardı. Yusebbihu lehu ma fi semavati vel ardi. Gibi ayet-i kerimelerde Canlı cansız dünyada ve göklerde ne varsa, hepsi Allah'a tesbih etmektedir. Anlamına giren birçok ayetler var. Yani canlı cansız, mafis semavati ve mafil ardı. Bildiğindiği gibi ma is mevsul diyoruz Arapçada, şey şeyler anlamına geliyor. Canlı cansız varlıklar içine alıyor. Men denilse kimseler, insanları, melekleri içine alabiliyor, cinleri. Fakat ma e, şekli ifade edilince şey şeyler, cansız varlıklar da dahil oluyor. Ne varsa hepsi Allah'a tesbih etmektedir. Başka bir ayet-i kerimede daha açıklık var. Neserudullah ve min şeyin illa yüzebbü bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki, hiçbir nesne, hiçbir varlık yoktur ki. İllâ yüzebbü hamdihi. Hamd ederek, överek Allah'a tesbih etmiş olmasın. Şimdi bu ayet-i kerimede cansız varlıkların da tesbih kapsamına girdiği, yüce Allah'ı tesbih ettikleri, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olduğunu ifade ettikleri anlaşılıyor. Şimdi cansız varlık Allah'a nasıl tesbih eder? İbnü'l-Arabi kendi döneminde bu ayet-i kerimeyi okuyunca demiş bu ayet-i kerimeye göre şu anda üzerine bas basıp geçtiğim taşın Allah'a tesbih etmesi lazım demiş. Şu kaldırım taşının, gördüğümüz taşın Allah'ı tesbih etmesi gerekir. Bu da hareketi gerektirir demiş. Eğer bu taş demiş, can sabit olsa, e, hiçbir hareketi olmasa tesbih etmiş sayılmaz. Bunda bir hareketin olması lazım. Görür gibiyim demiş. Ama bunu ispat edemiyorum. Şimdi günümüze gelelim. Ortaokul liselerde kimya dersi okutuluyor. Atomu anlatırken, fizik, kimya, özel kimya hocası ...atomu izah ederken... ...bu taşın, toprağın, metallerin... ...demirin, çima vesairenin... ...ilk... ...en küçük zerresi olan... ...atomu izah ederken... ...ortada bir çekirdek, etrafında saniyede... ...300 bin kilometre hızla hareket halinde... ...olan elektronlardan... ...meydana geldiği... ...açıklanıyor... ...şekillerle, resimlerle... ...ve taşın içinde... ...korkunç bir hareketin olduğu ifade ediliyor... ...milyarlarca efendim atom zerreleri, ortada bir çekirdek, etrafında e, birden başlayıp... ...uranyum madeninde 92'ye kadar çıkıyor bu elektronların sayısı. 2, 3, 5, 10 tane, 20 tane. Ve birbirine hiç çarpmadan, sürtmeden, birbirini rahatsız etmeden... ...o taşın içinde, demirin içinde, bakırın içinde, nikelde ve diğer bütün nesnelerde bu atom zerrelerindeki hareket devam edip gidiyor ve buna Kur'an-ı Kerim tesbih diyor. yani Allah'ın koyduğu düzen üzere hareketini sürdürmesi e, o sistemin dışına çıkmaması Allah'a tam itaat üzere bulunması camit varlıklar, varlıklarla diyor i̇bn Arabi tam olarak tahakkuk eder gerçekleşir diyor yani taşta toprakta Yüce Allah'ın yüceliğine itaat tamdır diyor eksiksiz bir taşı toprağa diyor dağın başına koyarsınız, eğer onun altına oymazsanız, rahatsız etmezseniz, binlerce yıl diyor, o taşlar, kaya parçaları kendi içindeki hareketini diyor, Allah'a itaatini, tesbihini sürdürür gider diyor. Bu kuralın dışına çıkmaz diyor. Ancak yavaş yavaş diyor, diğer varlıklarda gaflet başlar. Hayvanlar diyor, birbirine saldırmak yoluyla aç kaldıkları zaman gıda amacıyla. Bir gafletin içine girerler. Bitki diyor topraktan gıda alması lazım. Güneşten alacağını alması gerekiyor. Sudan istifade etmesi lazım. Onun kendine göre bir şey hali vardır diyor. İnsan diyor işte şeytan ve nefisle diyor karşı karşıya bırakılmış. imtihan içindedir ve gaflet içine düşebilir. Fakat camit varlıklar diyor taş toprak vesaire gibi atom zerileri halindeki bu tesbih hareketi tam itaat üzere olan... Allah'ın kuralına uyuma üzeredir diyor. Bunları kısaca buna benzer sıralama yapmış. İşte camit varlıklar, bitkiler alemi, hayvanlar alemi, insanlar alemi olarak varlıkları dörde ayırmış İbn Arabi. Bunların içinde benim kanaatime göre demiş. Tam itaat üzere olanlar camit varlıklardır. Bizim cansız varlıklar dediğimiz kısaca cansız varlıklar tam itaat üzere Allah'ın koyduğu kurallara uyarak varlıklarını sürdürürler diye ifade etmiş. Bu yüzden de e, bir atom zerresi hiçbir zaman enerjisini kaybetmeden, sistemi değiştirmeden, bozulmadan eğer dış müdahale olmazsa hal üzere varlığını binlerce yıl devam ettirir. Ben hatırlıyorum şeyde e, imamatif listesinde e, Kur'an-ı Kerim kursundan geldik. Hafızlık falan arkasından biraz daha olayları anlamaya çalışıyoruz belki. Kimya dersinde hocamız tahtaya e, atomun kimya hocamız şeyini yazdı. Tahtaya şeklini çizdi. Ortaya bir şekilde etrafını elektronları falan işaretledi. Bunlar dedi hareket halinde ışık hızıyla sahnede 300 bin kilometre hızla bir taşın dedi. Toprağın içinde, demirin içinde. Ee, bu hareket binlerce yıldan beri dedi, yaratıldan beri böyle devam edip gidiyor. Bunun üzerine ben hocam dedim, arabanın dedim bir motor hareketi olur. Benzin bitince dedim, benzin koymazsanız motor isop eder. Elektrikler yanar, fişi çektiğiniz zaman söner. Enerji, enerji bittiği zaman insanoğlu acıkınca susayınca yemek yemesi, su içmesi lazım. Hiç yemek yememe, su içmeme yoluyla aylarca yaşamaya kalkarsa bir yerde enerjisi tükenir, biter yani. Bu taşın toprağın içindeki sözünü ettiğiniz bu korkunç hareket, gece gündüz binlerce yıldan beri hareket halinde hem de saniyede 300 bin kilometre hızla, ışık hızıyla diyorsunuz. ...düzenli şekilde olan bu hareket... ...bir enerji gerektirmiyor mu? Bir enerji kaybı niçin olmuyor? Bunlar birbirine niçin sürtmüyor? Bir düzen olduğunu kabul edelim ama... ...bu hareketi devam ettiren... ...bir enerji var mı dedim... ...o taşın toprağın içine... ...dışarıdan enerji takviye eden... ...bir güç var mı görünen? Niye dedim bunlar? Bu enerji bitmiyor, niye zayıflamıyor... ...niye durmuyor... Taşın içindeki bu hareket neye durmuyor, neye yavaşlamıyor? Dışarıdan enerji takviyesi var mı? Şöyle bir düşündü. Ya Kimya fakültesinde dedi bize bu yönü doğrusu açıklanmadı dedi. Bu yönde bir e, bilgi yok dedi. Sistem kurulmuş. Kimse bunu durduramıyor. Durdurmaya kalkarsa patlıyor zaten bilindiği gibi. İşte Uranyum madeni, nükleer silah dediğimiz hadise. İşte o elektronlara... Ee, müdahale etmek suretiyle onları birbirine sürtmek çarpıştırmak yoluyla enerjiye dönüştürme sonucunda ortaya korkunç bir patlama çıkıyor bildiğimiz gibi nükleer silah dediğimiz Japonya atıldı bildiğiniz gibi 2. Dünya Savaşı'nda hala o tahrip olan yerler eski halini alamadı Japonya'da korkunç bir patlamayla işte o elektronların dağılması, birbirine sürtmesi, enerjiye dönüşmesi yoluyla korkunç bir enerji meydana çıkıyor. Sisteme müdahale ediyorsunuz. Yani o düzenli tesbih hareketini sona erdirme yoluyla bir maddeyi ifna ediyorsun, Dağıtıyorsunuz yani. Dağılırken o da etrafını tabii yakıp yıkıyor. Böyle bir patlama sonunda söz konusu olabiliyor. Bu yüzden Einstein zamanında Demiş bu madde yoğunlaşmış enerjidir. Bir gün demiş üzerine basıp geçtiğimiz bir taş demiş. Bir kaldırım taşı enerjiye dönüştürüldüğü zaman belki bir kış süresince bizi ısıtacak demiş. Bir taş parçası enerjiye dönüştürebildiği zaman. Şimdilik bunu tam yapamıyoruz demiş. Yani dolayısıyla buna benzer hulasa. Bakın tesbih dediğimiz zaman bu tesbih hareketinin içinde... Bir caminin içinde biz ibadet ederken, tespihimizi çekerken Caminin duvarları, çimontosu, demirleri, metalleri Etrafındaki taştan örüldüyse o caminin duvarları O taşların içindeki korkunç tesbih hareketine Biz de kıyısından, köşesinden katılmış oluyoruz Sübhanallah, Sübhanallah, Sübhanallah diyerek Adeta arı kovanı gibi etrafımızdaki bu harekete, bu harekata Biz de katılmaya çalışıyoruz Küçük bir katılım aslında biraz düşündüğümüz zaman. Zaten etrafımızda korkunç bir tesbih hareketi var, uğultu halinde. Onun için bazı sahabeler Allah Resulü diyor, avucuna bir e, kum diyor taş parçalarını aldığı zaman arı kovanı gibi biz onların tesbihini işitiyorduk, uğultu halinde işitiyorduk diyorlar. Allah Resulü avucuna taş parçalarını, kum parçalarını aldığı zaman arı kovanı gibi onların tesbihini biz istiyorduk mucize kabilinden bunu işten sahabeler var evet tesbih deyince tabi bu tesbih ondan sonra elhamdülillah diyoruz Allah'ım sana hamd olsun, verdin bu nimetlere bu hayata bu imkanlara Ya Rabbi hamdolsun sen en yüce varlıksın manasında bunu 3-30 kere tekrarlıyoruz Allahu Ekber diyoruz aynı şekilde en yüce Ya Rabbi sensin senden yüce olan yoktur diye her gün bunu namazlardan, namazlardan sonra tekrarladıkça bunun manasına tefekkür ederek değerlendirmek gerekiyor. Ondan sonra yürüyüncüğünde La ilahe illallahü vahdehu la şirike La ilahe illallah Ya Rabbi senden başka hiç, hiçbir ilah yoktur. Bütün kainatı yaratan tek Allah'ımız sensin manasına vahdehu la şirike hiçbir ortağı olmayan tek olan Ya Rabbi sensin manasında cümlelerle bir bakıma kelimeyi tevhidi, kelime-i tekrarlıyoruz. Lehül mülkü ve lehül hamdü diyoruz. Mülk ona aittir. Yani mülk olarak bütün kainatın, dünyanın, dünyadaki varlıkların gerçek sahibi Allah'tır. Yüce Allah'tır. İnsanlar geçici olarak tasarruf hakkına sahip oluyor. Şu tarla bizim diyoruz. Yani. Yüz dönüm tarlamız var. Bizim geçici olarak kullanacağız. Bizden sonra mirasçılarımıza geçecek. Mirasçılardan devam edecek, edecek. Aslında mülkün sahibi Allah. Hepsi Allah'a kalacak. İnsanlar ya kıyamet kopacak falan. Yani dolayısıyla insanların bu mala mülke sahip olması doğrudan doğruya geçici olarak tasarruftan ibaret. hakkı diyoruz. Metalanma, yararlanmadan ibaret kalıyor. Gerçek malik Allah. Ve leülhamd bütün övgü ona aittir. Ve huv alâkülüşeyn-i kadir. O her şeye kadirdir, O'nun her şeye gücü yeter, şeklinde ifade ediyoruz. Evet, tesbih deyince buna benzer e, namazlardan sonraki tesbih bu şekilde devam ede gelmiş. Başka bir kardeşim, hocam diyor, çıplak olduğumuz durumlarda diyor, yani tam giyimli olmadığımız durumlarda dua etmek ve selamat şerife getirmek, Uygun olur mu diye sormuş. Bu edeple, adapla ilgili tabii. Yani tamamen çıplak olduğumuz durumda elbette bu gibi dualara vesaire girmek doğru değil. Doğrusu. Ee, ama e, üzerimizde tabii yine elbise yani avret dediğimiz avret yerlerimizin örtülmesi, örtül olması kaydıyla böyle bir durumda besmele çekmemiz, bir dua okumamız tabii ki caiz olur. Ama da dan doğma çıplak olduğumuz durumlarda banyoda falan e, elbette zaten e, yerlerinde çok temiz olmaması sebebiyle orada duaların yapılması falan da uygun olmuyor temiz olmayan yerde tuvalette falan mesela e, bu nezih kirli ol, nezih olmayan temiz olmayan yerlerde okunması elbette e, kerahaten hali olmuyor yani bir tuvalette elbette besmele çekerek ederek Allah'ın ismini zikretmek uygun olmaz bu belli. O yüzden bu gibi yerlerde zaten fazla kalınmaması da hadis-i şeriflerde belirtilmiş. Hocam diyor kredi kartı kullanmıyorum. Lakin Ateme kartım var ve üzerimde nakit taşımaktansa paramı hesaba yatırıp ihtiyacım olduğunda bankamın Ateme şubesinden çekiyorum. Benim sorun hesabımın olduğu banka Katılım Bankası değil. Kredi kartı olmasa bile böyle bir bankaya para yatırmanın dinen sakıncası var mıdır diye sormuş. Tabii ki yani sonuçta bizim paramız orada bekliyor. Diyelim aylık harcamalarımız 3000 lira olduğunu kabul edelim. 3000 lira yatırdık faizi bir bankaya. Bunu bir ay içinde kullanacağız. Yani ihtiyaç oldukça marketlerden mal alırken, ederken 50 lira, 100 lira, 300 lira, 500 lira şeklinde bunu ATM kartıyla kullanacağız. Evet, e, bankadan kredi kullanmıyoruz. Faizli muameleye de girmiyor. Kendi paramızı kullanıyoruz ama sonuçta bizim paramız dikkat edilirse e, bir ayın içinde bankaya kullandırılıyor. Önemli bir kısmı. Ayın başında maaşımızın orada olduğunu kabul edelim. 3 bin lirayı bıraktık. 10 e, gün sonra 500 e, lirasını kullandık. 20 Yir, gün sonra 2 e, bin lirasını kullandık. Sonuçta 20 günden sonra hala bin liramız var orada mesela. Şimdi o parayı e, geri kalan kısmını banka kullanmaya devam ediyor. Bankaya destek veriyoruz yani faiz falan da zaten almadığımız için cari hesapta duruyor bu para. Bankaya kullandırıyoruz. Orayı destek verip güçlendiriyoruz anlamına geliyor. Yani bu anlamda dolaylı olarak katılım bankasında olmadığı zaman... E, ...sistemin içinde yerimizi almış oluyoruz. Böyle bir durum olduğunu da değerlendirmek gerekiyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor gusül abdesti sırasında zaman zaman vesvese geliyor ağzıma ve burnuma kaç kere su verdiğimle ilgili şüpheye düşüyorum. Bu durumda ne yapmamı tavsiye edersiniz? Bir de gusül abdestinin adet benciliklerine dair bizleri e, bilgilendirir misiniz diye sormuş. Gusul abdesti bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'de bir cümleyle ifade edilmiş. Nesaburla, Nesaburla ve inküntüm Ben Fetha Üç kelimecik var. Eğer siz cünüp iseniz, tertemiz yıkanınız. Bu kadar. Şimdi bundan ne anlaşılır? Tertemiz yıkanınız. İmam Şafii demiş, bedenin tamamını tertemiz yıkanmak, yıkanması... ...Yugoslu'nun farzıdır demiş. Bir tane farzı var. Buna niyet eklemiş yalnız Şafii mezhebi. Madem cünüplükten biz temizleneceğiz, o zaman niyet ederek... ...daha sonra çünkü de sayılıyoruz... ...niyeti farz kuvvetinde görmüş Şafii'ler... Bir de bedeni tertemiz yıkama gerekir denmiş. Hanefi mezhebi İmam Azam e, demiş tertemiz yıkanmak için ağız ve burnunla temizlenmesi gerekir ki gusül abdestinde ağız ve burun bedenin dışından sayılır. Ve bedenin tamamını yıkanmış olması için ağız ve burnuna su verip temizlemek de gerekir demiş Hanefi mezhebi. Yani dolayısıyla e, Guslün şartlarını üçe çıkarmış Hanefiler ağızla Su verip temizlemek, buruna su çekip temizlemek ve bütün bedeni tertemiz yıka, yıkamak, yıkanmak şeklinde üç tane guslün farzı vardır demiş. Niyeti buna Hanefiler dahil etmemiş. Yani başlı başına boy abdesti veya namaz abdesti ibadet olmadığı için asıl ibadete namaza hazırlık anlamına geldiği için bu müstakil bağımsız bir ibadet değildir dolayısıyla. Buradaki niyet farz değildir ama yine sünnettir demiş Hanefiler. Yani niyet ettim Allah rızası için boy abdest almaya veya namaz abdest almaya diye niyetlenmek sünnet hükmünde Hanefi mezhebinde. Yani dolayısıyla e, ağzımıza, burnumuza bir defam verdim, üç defamı zaten aslında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evet boy abdesti alırken ağzına ve burnuna su verdiği, temizlediği biliniyor. Bu kaynaklarda var. Fakat namaz abdesti gibi bir abdest aldığı da biliniyor peygamberimizin boy abdesti sırasında veya boy abdestin sonunda diyelim. En sonda çıkarken ayaklarını da yıkamak suretiyle aynen namaz abdesti gibi abdest alma içinde ağza burna su verme zaten var bildiğimiz gibi. Yani Şafii mezhebi bu ağza ve burnuna su verme meselesi diyor peygamberimizin sünnetinde. Namaz abdesti gibi abdest aldığı için onun... Ee, ağza ve buruna su verme şekli diyor ee, orada anlatılmıştır Şafii mezhebinin yaklaşımı bizim hanefilerde e, namaz abdesti gibi hiç abdest alınmasa bile ağza ve burnuna e, su verip temizlenmesi e, yeterli oluyor bütün beden de yıkandığı için zaten namaz abdesti yerine de geçiyor ama yine de dikkatlice namaz abdesti gibi abdest almamız e, sünnet olarak peygamberimiz yaptığı için hanefilerde sünnet kabul ediliyor yani edep bakımından hülasa aslında hiç abdest, namaz abdesti gibi abdest almadan da denize girsek mesela, yüzsek, cünüpken, boy abdesti gerekirken, hele girerken temizlenme niyetimiz de varsa sünnete de uymuş oluyoruz. Ağza burna zaten zaman zaman su gider, temizlenir, yüzme sırasında bu kendiliğinden olur demiş Hanefilerde. Denizden çıktığımız zaman abdesti sayılırız mesela. Mağaza kaç kere su verildi, dışarıya bırakıldı, sayısı da belli değil. İlgilenmiyoruz da aslında. Hükmen demiş Hanefi alimleri, denize giren veya havuza girip yüzen kişi çıktığı zaman abdesti sayılır. Hele ben daha sonra öğlen namazını kılacağım diye aklında abdest niyeti de varsa, ben bu şeyden çıkınca havuzdan çıkınca namazda kılırım. ...düşüncesi, alışkanlığı varsa... ...zaten niyet... ...o niyet de sayılır diye değerlendirilmiş... ...ve çıktığımız zaman abdesti kabul ediliyoruz... ...yani abdesti... ...çok formaliteye bağlamadan... ...bu gibi boy abdesti almalarda... ...aslında... ...bedenin tamamının güzelce yıkanmış olması... ...bütün abdest ağızlarını... ...kapsıyor bildiğimiz gibi... ...ellerimiz, kollarımız yıkanıyor... ...başımız sabunlanıyor, tertemiz yıkanıyor... ...başa mesletmek yerine... ...sabunla yıkıyoruz zaten... Ağzımız ve burnumuz daha temizleniyor ama Yine de düzenli şekilde Namaz abdesti gibi abdest alarak çıkarken çıkmamız Psikolojik bakımdan da ben aynı zamanda abdest aldım Yani bu abdesti arasında veya sonunda Namaz abdesti gibi abdest aldım Anlamında bunu tefekkür ederek Çıkınca namaz abdesti Zaten buna dahil oluyor Ve namazlarımızda bununla kılabiliyoruz Yani bu yüzden Boy abdestinde önemli olan bütün bedenin tertemiz yıkanmasıdır Ağza ve burna su verme zaten kendinden olacaktır Ama hiç ağza burna su verilmezse İmum sanıyorum şeyden tereddüt etmiş Yani burnumuzun e, görünen kısımlarına bile su gir, temas etmeyebilir Kuru kalabilir yani Yukarıdan duşun altında suyu dökünürüz Burnumuza hiç su çekmezsek burnumuzun o görünen der kenarları bile Kuru kalabilir e, dışa açık olan yerleri. Ağzımız e, hava soğuk olduğu için veya su soğuk olduğu için çok yumarsak, hiç ağzımızı açmazsak Dudaklarımızın iç kısmı bile kuru kalır Burada tam yıkanma demiş, bedenin tertemiz yıkanması eksik kalabilir Diye değerlendirmiş Hanefi mezhebi İmam Azam Hazretleri Ve ağza ve burnuna farzdır demiş Su vermek ve temizlemek Bu bir defa olması farz yalnız onu ifade edelim Ondan iki olmuş, iki, üç defa olmuş veya beş defa olmuş, o çok şey değil. En az bir defa ağza su verip temizlemek, burnuna su verip temizlemek. 2 olur, üç olur, beş olur daha sonraki temizlemeler. Onlar işin devamı olmak üzere, aynı namaz abdesti gibi değerlendirme imkanı oluyor. Çünkü bildiğimiz gibi namaz abdestinde birer defa e, ağzaları yıkamak, e, ağza yani farz dediğimiz... Abdestin dört tane farzı var bildiğimiz gibi. Ne zaman yaralı zaman ile sıradaki fagzurü vücuya yüzlerinizi yıkayınız buyuruyor Cenab-ı bak yüzümüzü bir defa yıkadık farz yerine geldi. Ve edek miler merafiki dirseklerinize kadar kollarınızı yıkayın. Kaç defa bir defa yıkamak farz oluyor. Ondan sonra vemse o biru başınızın bir bölümünü mesediniz bir defa mesettik yeterli oldu. Vercik miler kabin ve topuklarına ayaklarınızı yıkayınız mesela. Kaç defa bir defa dikkatlice yıkamak yeterli. Fakat Peygamberimiz bir defasında birer defa yıkayıp abdest almış. Bu demiş namaz kılmak için yeterlidir. İkinci defa ikişer defa yıkayarak abdest almış. Bu şekilde abdest alınırsa sevap ikiye katlanır demiş. Onunla kılınacak namazın sevabı ikiye katlanır. Yeniden dönmüş üçer defa yıkamak suretiyle ağzalarını abdest almış Peygamberimiz. Bu demiş. Benim ve benden önceki peygamberlerin abdest alma şeklidir buyurmuş. Yani dolayısıyla peygamberler seviyesinde en ideal abdest alma şekli üçer defa yıkamak diye peygamberin ifade etmiş. Sevap fazlalığını getirecek olan abdest şekli bu. Fakat acele hallerde dikkatlice birer defa yıkasak bunları farz yerine gelir. İkişer defa yıkamak, üçer defa yıkamak en güzel en ideal olan şeklidir. Kuru kuru yer kalma ihtimali de ortadan kalkmış olur. Yani buna benzer edep adaba sünnete de riayet edilirse ibadetlerin tam yapılması, sevabın da e, en güzel şekilde kazanılması söz konusu olabiliyor. Başka bir kardeşimiz hocam diyor geçmişe dönük unuttuğum borçlarım var. Zaman zaman aklıma geliyor ama o borcumun olduğu kişileri bulmakta sıkıntı yaşıyorum. Böyle durumlarda başka bir yola başvurulabilir mi? Mesela borçlu olduğum kişi rahmetli olduysa o zaman ne yapmamı tavsiye edersiniz diye sormuş. Şimdi daha önceki eski yıllardan kalan borcumuz varsa bir defa o kişi belliyse kulak anlamında onu bulup borcumu, borcumuzu ödemek asıl tabi bildiğimiz gibi. Fakat onu bulamıyorsak ne olur? Aşıkı hiç bulamadığımızı kabul edelim ve bulma ümidi kesilmiş izi kaybolmuş yani kimin olduğu belli değil dolayısıyla onun adına fakire tasadük ediyoruz 10 yıl önceden diyelim 100 lira borcumuz vardı 10 yıl önceki 100 lira yalnız şimdi 10 lira 10 şey, yıl önceki daha doğrusu 100 lira bugün 100 lira olarak verirsek tasadük edersek tabi ki eksik olur o zaman bunu güncellememiz gerekiyor bildiğimiz gibi bir muhasebeciye uğrayıp İşi bilen birisine 10 yıl önceki 100 lirayı Bugüne getirirsek Paranın değer kaybı anlamında söylüyorum Acaba 100 lira 100 lira olarak kalır mı? Tabii ki kalmaz 500 lira mı olur? 700 lira mı olur? Onun hesabının yapılması lazım 10 yıl önceki yıldan yılı enflasyon oranlarını Dikkat alarak 10 yıl önce sanıyorum yüzde belki 12-15 13-15 işte arası enflasyon paranın Değer kaybı vardı %12'ye düştü 10'a düştü şu anda 2-3 yıldır %8-9, 9.5 arası Ceren diyorum mesela Ortalama %8-8.5 olaylarında Yıllık paranın diğer kaybı var 10 yıla göre bunu hesapladığımız zaman En az herhalde 3 katına 4 katına çıkabilir i̇şte Onu hesaplatıp 400 lira çıkarsa 400 lirayı fakirlere Onun adına tasadük etmemiz gerekiyor şıkkı o kişiyi bulamadık ama Mirasçıları var Vefat etmiş daha doğrusu vefat etmiş ama oğlu kızı var bildiğimiz. O zaman bu biraz önceki bahsettiğimiz parayı onun mirasından vermemiz gerekir. Bu babanızın size babanıza ait böyle bir borcum vardı. 100 lira. Yani nasılsa unutulmuş. Defteri karıştırırken buldum. 10 yıl önceden kalma. Bunun hesabını yaptırdım. Bugün karşı işte 400 liradır, 500 liradır neyse e, bu parayı ben size e, babanızın hakkı olarak veriyorum miras malı olarak veriyorum manasında onların e, artık en e, büyük ağabeylerine diyelim miras paylaşımını da hatırlatarak veya miras hesabını yaptırıp daha büyük paraysa bu e, her bir mirasçıya parça parça vermeniz belki daha uygun olur İçlerinden birine verdiniz diyelim o da üzerine yattı diğer kardeşlerinin haklarını vermedi e, o da eksik kalır o yüzden kaç tane mirasçısı varsa e, para parada eğer çok çaysa onlara miras paylarına göre vermek daha adaletli ve daha uygun olabilir. Dolayısıyla buna benzer ihtimallere göre e, yine bu gibi eskiden kalma unutulmuş gitmiş bor borcumuz yani borcumuz varsa birilerine en kötü ihtimal bunu fakire tasaduk etmek yoluyla telafi etmeliyiz. Kulakları ancak böyle telafi olabilir. Başka bir kardeşimiz hocam diyor Nişanlıyken imam nikahı olan ancak düğün öncesinde erke, erkek nişan atıyor. Her ikisi de başkalarıyla evleniyor. Aradan 15 yıl geçiyor. Erkek bayanı arıyor ve hala nikahlı olduklarını, kendisinin boş ol demediğini söylüyor. Bayan ne yapmalıdır diyor. Evet, 15 yıl geçmiş aradan nişanlıyken yaptıkları nikahın hala devam ettiğini iddia eden bir erkek var orta yerde ve hanım kızı rahatsız ediyor. Böyle bir durumda ne yapılabilir? Evet, maalesef günümüzde karşılaşılan olaylar. Şimdi önce biz tabii şunu ifade edelim. İşte bu sebeple biz resmin nikahtan önce din nikahı tavsiye etmiyoruz. Sağlam olan nedir? Eğer evlilik ciddi ise bu hanım kızla erkek evlenmeye karar verdilerse bunun ciddi yolu resmi evliliktir. Ondan sonra din nikah tabii ki yapılacak ama işin sağlama bağlanması nişanlıktan sonra resmi nikahlı olur ondan sonra din nikah buna ilave edilir tedbir mahiyetinde resmi nikahta çünkü din nikahdan farklı durumlar meydana gelebiliyor din ayrılığı dikkat alınmıyor süt akrabalığı dikkat alınmıyor resmi evliliklerde bu sebeple acaba din ayrılığı var mı kızla erkek arasında inanç ayrılığı süt akrabalığı gibi bir akrabalık olabilir mi İslama göre bir değerlendirme yapmak, kontrol etmek manasında din nikahının devam etmesinde fayda var. Bu bu gerekli. Ama daha önceden işte kardeşimizin sorusunda olduğu gibi nişanlık döneminde hemen nikah yaptırılırsa bu kötüye kullanılıyor. Zaten bir bakıma kötüye kullanılmak amacıyla çoğu zaman bu nikahlar yapılıyor ve bundan hanım kız zarar görüyor. Soruda olduğu gibi. Ve günü geliyor İleride evliliğin olamayacağı kanaatine varınca Ayrılıyorlar Nişan atılıyor Üstelik nişanı da erkek atıyor Herkes kendi yoluna gidiyor Ondan sonra 15 yıl geçince Sırf intikam almak için Hanım kızı rahatsız ediyor 15 yıl nikahımız vardı Hala ben seni boşamadım Sen evlendi gittin ama Şu anda benim nikahlımsın Manası rahatsız ediyor Hiç de buna hakkı yok Hele erkek attıysa Aynı zamanda ben Artık bu evlilik olmayacak Seni boşadım Dediği belli Boşamayı ifade etmek üzere nişan attığı ortada Bunu kötüye kullanmasına gerek yok O yüzden hanım kızında zaten bunu Nişan nişana atılırken Evliliğin de sona erdiği Yani nikahında sona erdiği Şeklinde anladığı anlaşılıyor ve bu Anlayışa ve bu niyete göre Yeni evlilik yapmış Resmi nikahlı evlenmiş Başka aile yuvasını kurmuş O yüzden burada erkeğin sadece rahatsız etmek için Hanım kızı iz ettiği Sıkıntıya düşürmek istediği anlaşılıyor Kulansa Bu şekilde biz nişanlı nikahlı Kesinlikle Hoş karşılamıyoruz Bunun faydalı olduğuna da inanmama gerekiyor Ve maalesef işte bu şekilde Evlilik gerçekleşmeyi verince ...bundan en çok hanım kızlar zararı görüyor. Buna fırsat verilmemesi gerekir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, eşek etinin helallığı noktasında gündem oluşturuluyor. Sütünün anne sütüne yakın olduğu, bir takım eşek çiftlerin kurulduğu yolunda haberler var. E, aç, acaba e, bununla ilgili İslam'da e, ne gibi değerlendirmeler var diye sormuş. Şimdi bildiğimiz gibi hayvanlar genelde yediği yeme göre değerlendiriliyor. Ama iki hayvan bundan isna edilmiş. Yani eşekle at dediğimiz iki hayvan aslında aynen sığır cins hayvanların yediği otla besleniyorlar. Otobur diyoruz bunlara biz. Temiz yemle besleniyorlar. Fakat bu iki hayvanda problem var. Hangi problem? Bunlar geviş getirmiyor dikkat edilirse. Şimdi diğer eti yenen hayvanlar ...temiz yemle beslendiği gibi et obur değil de... yani ...etle beslenen, avını yakalayıp parçalayan, laşe yiyen hayvan... ...türü hiç yoktur et yenenler dikkat edilse. Hep otla beslenen, temiz yem yiyen hayvanlardır. İşte sığır cins hayvanlar, koyun, keçi gibi tavşan gibi hayvanlara, eti yenen hayvanlara baktığımız zaman... ...hepsi ot obur, temiz yem yiyen hayvanlardır. Ve bu da onların etlerine de geçer. Fakat bu iki e, bak, fakat diğer hayvanlar geviş getirirler genel olarak. O geviş getirme belki de onların etlerinde rahatlık meydana getiriyor. Onları e, nezih ve e, yenir hale getiriyor. Fakat e, merkeple katır da buna dahil ve at geviş getirmiyor bir defa. Temiz yemle beslendiği halde. İkinci bir konuda Allah Resulü hadis-i şerifinde bu iki bu hayvanlar binilmek için diyor. ...üzerine binilsin, yük taşısın diye yaratılmıştır. Bunların yaratılma sebebi budur diyor Peygamberimiz. Bu yüzden bunların etlerinin yenilmesini neye diyor. Mesela Hayver dönüşü özellikle. Muhta gelen rivayette Hazreti Ali'den geliyor rivayet. Bir de ehli eşek etini yemeyi Allah Resulü yasakladı diyor. Ee, yine aynı şekilde at etini de Allah Resulü'nün yasakladığı hadis-i şeriflerde biliniyor. İşte bazıları efendim, savaş şartları sebebiyle o gün savaşlarda at çok gerekli olduğu için geçici olarak yasakladığı gibi bir yorum getiren de olmuş ama büyük çoğunluk demişler bu iki hayvanın eti Allah Resulü tarafından yasaklanmış. Tabi ayet-i açık yasak sınıfına girmiyor ama Peygamberimiz hadis-i şerifle, Peygamberim hadis şerifle ne yedildiği için işte, tahrimen mekruh ifadeleri kullanılmış. Şimdi kardeşimizin sorduğu soru ile ilaç niyetiyle diyor. Bu e, hayvanın eti veya e, sütü özellikle. Sütü e, kanser hastalığına bir filanca rahatsızlığa iyi gelir gibi söylentiler var. Söylentiler var ama acaba doktor ne diyor bu konuda? Yani tıp bilimi laboratuvarlarda inceleyerek efendim eşek sütü e, kanser hastalığını şu etken maddesi sebebiyle iyileştirir. ...şu kadar bu hayvanın sütünden alındığı zaman... ...kanser hastası iyileşir diye... ...bir tespit yapmayı böyle bir şey yok. Yani dışarıda konuşuluyor, ediliyor birileri. Belki sütü kullandığı zaman... ...moral gücüyle... ...yani ben artık şifalı ilacı aldım... ...iyileşeceğim diye konsantre olur belki... ...bir iki hasta iyileştiğini kabul edelim. O da aslında azmettiği için... ...niyetlendiği için iyileşmiştir. Onu da biz bilemeyiz. Bunu tıbbın söylemesi lazım. Yani kısaca... İlaç e, vazifesi görecek derece bir etken maddesi varsa ona bir şey denmez. Yani çünkü hastalıklarda bildiğimiz gibi tedavilerde daruatu bir mahzurat kaidesi işletilir. Yani zaruretler sakınca olan şeyleri mubah kılar. Daha önce haram olan bir şey zaruret olduğu zaman helal hale geri verir. Haram kılınan bir hayvanın bakıyorsunuz eti açlıktan ölmemek için helal hale geri veriyor veya boğazınıza bir lokma takıldı. En yakında işte efendim şarap var veya ispirito var ya da kolonya var mesela. 2-3 yudum kolonya içi verseniz boğazdı boğazınızdaki lokma giderilecek. Boğulmaktan kurtulacaksınız. İçebiliyorsunuz mesela. Haram olan şey hemen helal hale gelebiliyor. Bu isnalar var. İlaç ilaçlar da bunun gibi. Yani doktor tavsiyesiyle reçetesiyle olduğu zaman yalnız şarap bundan isna edilmiş. O derttir demiş Peygamberimiz Seyitlerim. onu da şifa aramayın demiş. Yani şaraptan demiş içkiden e, ilaç amacıyla da istifade edilmez anlamında. Yalnız tabi e, midesini almak suretiyle içmek suretiyle bundan şifa beklemeyin buyurmuş Peygamberimiz. Onun dışındaki ilaçlar işte, serbest olduğu halde istisna getirilmiş. Ama vücudun dışına sürmeler hariç tabi ki. Tenterdiyot gibi bir takım mikrop kırıcı olan şeylerin yaraların üzerine sürülmesi vesairesi konusunda bildiğimiz gibi bir sakınca yok. Alkollü de olsa oradaki mikrobı kırmak için bu caiz görülüyor ama içerek efendim midemizdeki açılan bir yarayı biz alkol alalım alkol oradaki şeyi kırsın şeklinde bir tedavi yöntemi İslam'da tavsiye edilmiyor. Tıbbında aksi bir görüş ortaya koyduğunu bugün söyleyemiyoruz. Efendim burada sohbetimiz okudurken hepinize hayırlı günler dileriz.